Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'uhum bi ehsanin ila yumiddin. Amma ba'd, bugün 22 Mart 2012 Perşembe Selef'in Fehmi bağlamında Kur'an ve Sünnet'ten delilleriyle namaz kılma şekli derslerimizin üçüncü dersi. Evet, ilk derste de söylediğimiz gibi namaz kılma şekline geçmeden önce, Önemli gördüğümüz meselelere değinecektik. Evet, meselelerimize, önemli gördüğümüz meselelerimize devam ediyoruz inşallah. Meselemiz, namazı kasten kılmayan kimsenin sonradan kaza etmesinin hükmü meselesi. Namazı kasten kılmayan kimsenin sonradan kaza etmesinin hükmü meselesi. Şimdi alimlerin çoğunluğuna göre, yani cumhur ulemaya göre, özürsüz olmadığı halde bir farz namazı vakti çıkıncaya kadar kılmayan kimsenin o namazı kaza etmesi gerekir. Bir farz namaz dahil. <gülüyor> e, vakti çıkıncaya kadar kılmayan kimsenin o namazı kaza etmesi gerekir. Diyorlar ki bu kimse diyorlar Ramazan ayında kasten orucu kasten oruç bozup sonradan kaza eden kişi gibidir. Bu kimse Ramazan ayında kasten oruç tutup sonradan kaza eden kişi gibidir diyorlar. Ancak Allahu alem doğru olan şudur. Her iki durumda da kaza Söz konusu değildir ve dinen meşru da değildir. Yani dinin böyle bir buyruğu ve uygulaması yoktur. Bilakis bu duruma düşmüş kişinin yapması gereken nedir? Yapması gereken çokça tövbe etmek, e, nafile ibadet yapmak yapmaktır vesaire Vaktinde yerine getirilmemiş ibadetin kaza edilebileceğini gösteren gösteren Allahu u Alem hiçbir delil yoktur. Çünkü bir ibadeti terk edip yapmamak özellikle namazla alakalı o kadar büyük bir günah ve suçtur ki bunun kazayla telafisi mümkün değildir. Ee, dahası <gülüyor> vaktinde yerine getirilmemiş ibadetin kaza edilmesi nedir kardeşler? Delile muhtaç olan, bakın dikkat edin delile muhtaç olan başlı başına müstakil bir ibadettir. Halbuki Bu meselede ne? Hiçbir delil yoktur. Dolayısıyla namaz için kardeşler, bakın dolayısıyla namaz için eda, kaza, yeniden kılma yahut tekrar kılma durumlarından sadece birisi söz konusudur. Namaz için ya eda, eda vaktinde yerine getirmek demek. Ya kaza veya yeniden kılma yahut tekrar kılma durumlarından sadece birisi söz konusudur. Bunlardan hangisiyle amel edileceği de ancak ney? Vahirden bir delille, va vahiden bir delille tespit ve tayin olunur. Namazı kasten kılmayan kimsenin onu kaza edebileceğine dair nebi sallallahu Allahu alem ne, be, ne merfu bir hadis biliyorum ne de bu yönde olumlu bir görüş bildirmiş. Yani kaza edileceğini söyleyen tek bir sahabi tanıyorum. Eee İbnü Recep Hambeli'ye baktığımızda rahimeullah diyor ki namazı diyor Vaktinde kasten kılmayan kimsenin onu kaza etmesi gerektiği yani kaza etmesinin vacip olduğu yönünde sahabeden ulaşmış herhangi bir rivayet bilinmemektedir diyor Rahim Allah. Sonra diyor ki ben diyor aynı şekilde İmam Neha'yı dışında tabiinden hiç kimsenin bu anlamda bir açıklamasına da rastlamadım diyor Rahim Allah El Feteh'te. Ee, bu meselede kardeşler Selefi Salih'inden bildiğim, tarifinin yoluyla da şey tarifinin da e, benim bildiğim e, en doğru, en açık, en e, üstün görüş Hasan el-Basri'ye aittir bu meselede. Onda işte İmam Mervezi Ta'zim-i Kadri, Tazim Kadri Salah'ta ne yapıyor? Rivayet ediyor. Nadır'dan, o da El-Eşhas'tan, o da Hasan el-Basri yoluyla işte bildirdiğine göre e, Hasan-ı Basri şöyle diyor kardeşler. insan kasten bir tek farz namazı dahi vaktinde kılmayacak olursa insan kasten bir tek farz namazı dahi vaktinde kılmayacak olursa artık onu onu kaza etmez diyor. Rahimallah. Ancak e, İmam Mervezi Hasan-ı Basri'nin bu sözünü zikrettikten sonra diyor ki Hasan-ı Basri'nin bu açıklaması iki şekilde anlaşılmaya müsaittir. Hasan-ı Basri'nin Diyor bu açıklaması <gülüyor> iki şekilde anlaşılmaya müsaittir. Neydi o açıklaması? İnsan kasten bir tek namazı dahi vaktinde kılmayacak olursa onu kaza etmez. E, açıklaması diyor e, iki şekilde anlaşılmaya müsaittir. Bir diyor Hasan-ı Basri namazı kasten kılmayan kimseyi kafir kabul etmekte. Bakın dikkat edin. Bir diyor. O, yani Hasan el Basri namazı kasten kılmayan kimseyi kafir kabul etmekte ve bu sebeple kılmadığı namazı kaza etmesini gerekli görmektedir. Çünkü kafir kişiye diyor, kafir olduğu süre içinde yerine getirmediği ibadetleri kaza etmesi, kaza etmesi emredilmez diyor. Veya diyor ikinci olarak diyor Hasan el Basri'nin bu sözünden anlaşılması muhtemel olan ikinci durumda diyor. Hasan el Basri bu kimseyi namazı kılmamasından dolayı kafir kabul etmemişse de Şöyle düşünmüş olması muhtemeldir diyor. Ne? Allah diyor, namaz için bir vakit belirlemiş ve onun bu vakit içerisinde yerine getirilmesini istemiştir. Bakın kardeşler bu ibareler çok önemli. Yani konumuzla alakalı çok önemsiyorum bu ibareleri. O yüzden dikkat edelim inşallah. Diyor ki muhtemeldir ki, Hasan'ı bahseden ikinci muhtemel sözünün ne anlama geldiğinin e, ikinci vecihi. Diyor ki Allah... E, namaz için bir vakit belirlemiş ve onun bu vakit içinde yerine getirilmesini istemiştir. Ki böyle Allah bir vakit belirlemiştir. Namazın o vakit içerisinde ne? Yerine getirilmesini istemiştir. İşte bu kişi gelip de namazı vakti çıkıncaya kadar kılmamakla Allah'ın emrine karşı gelmiş ve kendisinden istenen farzı vaktinde yerine getirmediğinden dolayı günah işlemiştir. Daha sonra bu farzı emrolunmadığı başka bir vakitte yerine getirecek olmasının da bir faydası yoktur. Neden? Çünkü bu durumda mükellef yani yükümlü olmadığı bir ibadeti yapmış olmakla ve bu de mükellef olduğu halde yapılmadığı bir ibadetin sorumluluk ve günahını kişiden kaldırmamaktadır. Yani emrolunan, bakın burası çok önemli bir illet, yani emrolunan bir şeyin yerini emrolunmayan bir şeyle doldurmanın bir faydası yoktur. Yani ne demek kardeşler? Bakın bu çok önemli bir cümle. Özellikle bu en son cümleyi çok önemsiyorum. Konumuzla alakalı istillal noktası. Yani emrolunan bir şeyin yerini ki neydir o emrolunan? Namazın vaktinde kılınması emrolmuştur. Allah bir vakit tayin etmiştir ve emretmiştir ki namaz o tayin edilen vakit içerisinde gerçekleşecek. İşte kişi gelip de emrolun, emrolunan bu şeyin yerini emrolunmayan bir şeyle. Yani Allah subhanehu ve teala ey iman edenler namazları vaktinin dışında kılın kılın şeklinde bir emri yoktur. Dolayısıyla emrolunan bir şeyin yerini emrolunmayan bir şeyle doldurmanın faydası yoktur. Neden? Çünkü emrolunmayan bir şey aslen dinen veya emrolunmayan bir şey aslen dinden dinden değildir. Ancak tabi Muhammed Nasr el-Mervezi rahimullah, ta'zim-u kadri salattasının basrinin Bu sözünü açıkladıktan sonra ve sözüne dair iki vecih beyan ettikten sonra muhtemel olan iki vecih beyan ettikten sonra şöyle devam ediyor. Diyor ki şayet diyor alimler ittifakla aksine görüş bildirmemiş olsalardı bu görüş reddedilmez ve kabul edilebilirdi diyor Rahimeullah. Yine namazın e, kazasının olmayacağı e, İbni Hazm tabi özürsüz e, kılınmayan namazdan bahsediyoruz. İbn-i Hazm, İbn-i Bint-i ondan sonra Şafi'nin öğrencilerinden Ebu Abdurrahman da ne? Bu görüşü desteklemişlerdir. Kaza olmayacağı, kazasının olmadığı görüşünü ne yapmışlardır? Desteklemişlerdir. Bunlara sadece tövbe, tövbe gerekir demişlerdir. Onlar hakkındaki bu açıklama mesela Hümeydi'ye aittir. Akide'ye dair, E, kitabında ve El-Müsned adlı kitabının sonunda ne yapmıştır? Kardeşler bunu bunu dile getirmiştir. Aynı şekilde e, İmam Berbehari, İbn-i Batt'a Cüzcani e, gibi ne, kimi alimler de bu yönde açıklamalarda bulmuştur. İbn-i Teymiye Rahimullah da aynı görüşü kardeşler kesin bir dille ne yapmıştır? Kesin bir dille ifade etmiştir. E, İbn-i Recep Hanbeli'ye baktığımızda Zeylu e, Tabakatil Hanabil adlı kitabında diyor ki İbn-i de talebesidir. E, İbnü'r-Rechep e, Zeylu Tabakatil adlı kitabında e, diyor ki İbni Teymi, İbni Teymiye'nin bu görüşünü kardeşler İbni Teymiye'nin bu görüşünü onun tek başına kaldığı şaz görüşlerinden biri olarak değerlendirmiştir İbn İbnü'r-Rechep. İbnü'r-Rechep İbni İbn Teymiye'nin bu görüşünü yani kaza namazı yoktur görüşünü Zeylu Tabakatil Hanabil adlı kitabında İbni Teymiye'nin şaz kaldığı görüşler, tek kaldığı, tek başına kaldığı görüşler arasında veya görüşlerinden biri olarak ne yapmıştır? Değerlendirmiştir. Ancak bakın kardeşler çok önemli bir husus var. i̇bn Recep Recep tek başına kaldığı şaz görüşlerden derken bu sözüyle kardeşler İbn-i Teymiye'nin ümmet içerisinde şaz kaldığı görüşünü kastetmiyor. Bütün alimlere muhalefet ettiği görüşünü kastetmiyor. Neyi kastediyor? İbn-i Teymiye'nin yaşadığı çağda esas alınan fetvaya aykırı görüş bildirdiğini anlatmak istiyor. Kastı bu. Yani İbn Teymiye'nin yaşadığı çağda fetvaya esas alınan görüşe aykırı bir görüş bildirdiğini anlatmak istemiştir İbnü'l-Cabır Hamberi. O sözleriyle yani İbn Teymiye tek kalmıştır bu onun şaz görüşlerindendir sözüyle ne? O dönemdeki verilen, yaygın olan ve herkes tarafından öyle bilinen fetvaya muhalefet eee kastı vardır. Yoksa bütün ümmet içinde şas kalmış e, kastı söz konusu değildir. Kaldı ki kendisi de İzmir Recep Hanbeli'nin kendisi de El Fetih adlı kitabında ne? Aynı görüşü tercih etmiştir. İbn-i ile aynı görüşü açık ve net bir şekilde El Feth adlı kitabında tercih etmiştir ki zaten az önce söylediğimizde alim kimselerden anlaşılıyor ki İbn-i bu mesele de kalmış değil. işte kim İbn-i Hazım ondan sonra e, kim i̇bn Binti Şafii ondan sonra İmam Şafii'nin öğrencilerinden Ebu Abdurrahman ondan sonra bakıyoruz bunları ifade eden Berbahari bu olayı bildiriyor. İbn-i Batta, Cüzcani vs. bu maruf olan maruf olan ümmette maruf olan görüşler arasındadır. İbn-i tek kaldığı görüşler arasında değil E, kardeşler şunu da söyleyelim namazı kasten kılmayan kimsenin sonradan kaza edebileceğini söyleyenlerin bu sözlerinden bakın bu çok önemli. Şurada bir parantez açmak istiyorum. Çok önemli gördüğüm meselelerden birisi diyoruz ki bakın namazı kasten kılmayan kimsenin sonradan kaza edebileceğini söyleyenlerin bu sözlerinden namaz kılmayan kimsenin kafir olmadığı sonucu çıkarılmaz. Bu cümleden kastımı anladın mı Musa abi? Diyoruz ki bakın namazı kasten kılmayan kimsenin sonradan kaza edebileceğini söyleyenlerin bu görüşlerinden yani kim bunlar? Cumhur. Bunların bu görüşlerinden namaz kılmayan kimsenin kafir olmadığı sonucu çıkarılmaz. Ne demek? Yani biz bazı alimler görüyorsak bu alimler namazı kasten kılmayan kişi için kaza etmesi gerektiği fetvasını veren alimleri gördüğümüzde bu sözlerinden bu alimler bu sözlerinden bu alimler e, namaz kılmayanı kafir görmüyorlar. Görüşü çıkmaz. Ayrı bir söze ihtiyaç var. Yani kafir olmadığını görmeleri için kafir olmadığı görüşünde olmalarını tespit için bu sözleri yeterli değil. Ayrı bir söze ihtiyaç var. Yani namaz kılmayan bir kişi tövbe ettikten sonra kaza etmesi gerekir diyen alimlerin bu sözlerinden biz ya demek ki bu alimler namazı kılmayanı, kılmayanı kılmayan hakkında kafir değildir görüşündedirler diyemeyiz. Bu çıkarımı yapamayız. Çünkü ikisi ne? Ayrı meselelerdir. Mesela örneğin Bu görüşü dile getirenlerden biri olan İbni İshak. Mesela İbni İshak namaz kılmayan kimsenin kafir olduğunu söylemekle birlikte tövbe ettiği takdirde kılmadığı namazları kaza etmesi gerektiğini söylemiştir. Bu görüştedir İmam İbni İshak. Anladık mı? O yüzden o yüzden e, alimlerin bu sözlerinden yani kaza etmesi gerekir sözlerinden demek ki bu alimler namazı kılmayanı tekfir etmiyor, görüşü çıkarılmaz. Ne, ne ne çıkarılır buradan? Sadece kaza etmelerini söylüyorlar. Görüşü çıkarılır. Bunun dışına çıkılmaz. Eğer dersek ki acaba bu adam alimler tekfir ediyor mu etmiyor mu? Ayrı bir sözlerine ihtiyaç vardır anlamak için. Anladık mı? Evet. O yüzden dediğimiz gibi örneğin mesela İbni İshak. İbni İshak mesela namaz kılmayanı tekfir eder. Ee, namaz kılmayanı tekfir eder. Ama bununla birlikte ne? Böyle bir kimsenin Tövbe ettiği takdirde kılmadığı namazları kaza etmesi gerektiğini söyler. Ha, bu görüş tercih edilir hatalı veya değil biz ondan bahsetmiyoruz. Şunu söylüyoruz. Demek ki bir alimden namaz kılmayan bir insan namazları kaza eder sözü geldiğinde bu illa o alimin illa o alimin namaz kılmayan kişiyi tekfir etmediği anlamına gelmiyormuş. Bunu anlıyoruz. Anladık mı? O yüzden O yüzden örnek olarak da zaten İbn-i verdik. Tabii e, e, çok önemli bir hususada değinmek istiyorum kardeşler. Bakın, dikkat edin. Abdülkahir el-Baghdadi. Abdülkahir el-Baghdadi aynı İbni Hazm gibi, ondan sonra e, Ebu Hasen el-Eşhari gibi e, vs. E, veya Milel ve sahibi gibi. Ney? Fırkalar adında kitap yazmış ve e, ilimde alim olarak kabulen kabul edilen kimseler arasındadır. Bunun eserlerinden birisi de maruf olduğu üzere El Farku Beynel Firak'tır. Yani fırkaları, görüşlerini topladığı bir eser ve kaynak eserlerden birisidir bu babta. Önemli eserlerden birisidir. Bakın işte bu Abdul Kahir El Bagdadi kardeşler. El Farku Beynel Firak adlı eserinde şöyle bir şey kullanıyor. Şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki Ümmetin sair alimleri, namazı kasten kılmayan kimsenin, bakın dikkat edin. Ümmetin sair alimleri, namazı kasten kılmayan kimsenin kaza etmesi gerekmediğini söyleyenlerin, bak, kaza etmesi gerekmediğini söyleyenlerin, mesela işte bunun içine İbn-i giriyor, İbn-i Kayyım giriyor, ondan sonra İbn-i Hanbeli giriyor, İbn-i Ümit-i bu İmam-ı Şafi'nin talebesi Abdurrahman giriyor vesaire vs. İşte bunu söyleyenlerin, böyle bu görüşte olanların ney? Kafir oldukları görüşünde icma etmiştir diyorlar. Anladın mı Musa abi? İnce, evet, bak ne diyormuş Abdul Kahir Bağdadi? Yani her kim her kim namazı kasten kılmayan bir kimseye tövbe ettikten sonra o namazı kaza etmesi gerekmediğini söylüyorsa bu adam kafirdir. Ve ümmet bunda icma etmiştir diyor sair alimleri. İlginç değil mi? İlginç evet. Heh. O yüzden diyoruz ki kardeşler cümlemizi toparlayıp diyoruz ki Abdülkahir el-Baghdadi'nin El-Farku Beynel Fırak adlı kitabında dile getirdi. Ümmetin sahir alimleri namazı kasten kılmayan kimsenin kaza etmesi gerekmediğini söyleyenlerin kafir oldukları konusunda icma etmiştir şeklindeki açıklaması kendisinin saygın bir alim olmasına rağmen son derece faydasız ve tutarsız bir cümledir. O bu açıklamasıyla ümmetin sair alimlerine asırlar boyunca kimsenin yüklemediği bir vebal ve sorumluluk yüklemiştir. Ancak Allahu Alem Abdul Kahir el Bağdadi bu davranışa yönelten sebep mu'tezili yöntemine duyduğu şiddetli öfke, öfke ve nefrettir. Mu'tezile e, ile bir mesele var. Aslında çıkış sebebi o meseledendir. Ona girmeyeceğim. İşte onların mu'tezili yöntemine duyduğu şiddetten dolayı Allahu Alem bu cümleyi sarf etmiştir. Mu'tezilinin usulüne duyduğu, yöntemine duyduğu şiddet ve öfkeden dolayı. Kahir el-Baghdadi bunu söylemiştir ve bu sözü biraz aşırı bir sözdür. O yüzden onlara duyduğu kim ve e nefret Allahu Alem onu bu şekilde vehmi bir cümleye e itmiş olabilir. Evet e devam edecek olursak kardeşler namazı özürsüz olarak kasten kılmayan kimsenin bakın e namazı özürsüz olarak kasten kılmayan kimsenin kaza etmesi gerektiğini söyleyenlerin tümü ney? çeşitli sebeplerle kılamamış namazların kaza edilmesi gerektiğini bildiren genel delilleri öne sürmüşlerdir. Bakın namazı özürsüz olarak kastan kılmayan kimsenin kaza etmesi gerektiğini söyleyen alimlerin tümü, çeşitli sebeplerle kılınamamış, mesela ne olabilir bu sebep? Mesela uyku. Ondan sonra unutma. İşte çeşitli sebeplerle kılınamamış namazların kaza edilmesi gerektiğini bildiren genel delillerle yaklaşmışlardır mesela Çünkü biliyorsunuz genel deliller vardır. Mesela uykuda kalıp da uyandıktan sonra kılınması gibi veya unutup da hatırlandığında ne? Kılınması gibi. Hatta aleyhissalatu vesselam ne diyor? bu Hatırladığında kılması onun neyidir? Kefaretidir diyor aleyhissalatu vesselam. İşte bu sebeplerle işte uyku gibi yani özür sebepleriyle kılamamış kılınamamış namazların kaza edilmesi gerektiğini bildiren genel delilleri öne sürmüşlerdir delil olarak. Halbuki kardeşler bu deliller unutkanlık, güç yetirememe ve uyku gibi bir takım özürlere bağlı olarak gelmiştir. Bunlar getirmiştir bu delilleri ancak bu deliller kardeşler unutkanlık, güç yetirememe ve uyku gibi bir takım özürlere bağlı olarak dile getirilmiştir. Sonra biz şeraat koyucuya baktığımızda bakın kardeşler din, şeraat koyucu bir işi bile bile yapmayan ile başlıyor unutarak yapmayan kimseyi birçok durumda birbirinden ayırmıştır. Şimdi bak Musa abi. İlmi bir münakaşa evet. ortamı var. Şimdi namazı kılmayan kimsenin kaza etmesi hususu ne ile alakalı gelmiştir? Baktığımızda çeşitli sebeplere binaen gelmiştir. Kayıtlı gelmiştir, doğru mu? Evet. Mesela ne gibi unutkanlık, güç yetirememe gibi. Doğru. Uyuma Şimdi ha bunlar evet uyuma gibi. Yani özür Kastımız. Geçerli özür. Bağlı olarak dile getirilmiştir. Sonra bak biz kanun koyucuya şeraate baktığımızda şeraat şimdi kıyas etmen için yani dolayısıyla kıyas etmişlerdir. Tamam mı? Kıyas etmen için <gülüyor> ikisinin aynı mecrada olması lazım. Kıyas edenle edilenin. Doğru mu? Evet. Peki biz kanun koyucuya şeraate dine baktığımızda Bile bile yapmayan ile, namaz namaz konusunu çıkarıyor şimdi, bir kenara koyduk, Haz, bekletiyoruz onu. Genel olarak bakıyoruz meseleye. Şeraat koyucu, bir işi bile bile yapmayan ile, unutarak yapmayan kimseleri, bazı meselelerde ayırmış mıdır, ayırmamış mıdır? Birçok meselede ne yapmıştır? Ayırmıştır. Ayırmıştır. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Dolayısıyla aynı mecrada olayı göremiyorsun, anladık mı? O yüzden illet olayı çöküyor, anladık mı? Burayı anladık değil mi abi? Evet evet anladık hocam. O yüzden diyoruz ki kanun koyucu bir işi bile bile yapmayan ile unutarak yapmayan kimseleri birçok durumda durumda birbirinden ayırmıştır. Ayırdığı için ayırdığı için sen ayrı olduğu konumda mı göreceksin namaz olayını yoksa ayırmadığı konumda mı göreceksin? Şeriat bazen bile bile yapmayanla unutarak ayırmış, bazen de ayırmamış. Dolayısıyla iki konumdan bir konuma koyamadığın için %100 aynı mecrada göremiyorsun. Aynı mecrada olayı göremeyince de aynı platformda tabir sayısı da göremeyince de kıyas etmen mümkün olmuyor. O yüzden bunu şu cümleyle ifade ediyoruz. Şeriat koyucu bir işi bile bile yapmayın ile unutarak yapmayan kimseleri birçok durumda birbirinden ayırmıştır. Bile bile yapmayanın bakın unutana kıyas edilip bu ikisinin bir tutulması doğru değildir. Selametli değildir. Gerçekse şudur ki kardeşler Namazın eda edilmesi yani, bak dikkat et, çok önemli bir cümledir bu. Namazın eda edilmesi yani vaktinde yerine getirilmesi emrinden yola çıkarak, namazın yerinde kılınması emrinden yola çıkarak namazın kaza edilmesinin gerekliliği sonucuna ulaşılmaz. Bunu söyleyebilmek için kaza edilmesini bildiren yeni bir emir olması gerekir. Yani bunlar çok illetli, ilmi cümlelerdir. Yani sebep bildiren cümlelerdir. Yani diyoruz, eda edilmesi emri nasıl mufassal olarak gelmişse, yani nasıl ayrıntılı olarak gelmişse, eda edilmesi emri ayrıntılı değil midir Musabir? Dikkat et. Yani namaz vaktinde kılınacak. Bunu ayrıntılı değil midir? Evet. Onlar nas var değil mi? Evet. İşte diyoruz ki, kaza da aynı. Bu önemli hususu dengeliyorsa aynı şekilde mufassal ve ayrıntılı olarak gelmesi gerekir. Ancak gelmiş midir? Gelmemiştir. İşte bütün bu illetler kaza olmaması görüşünü tercih etmeye sebeptir. Bakın ilim ehli diyor ki hakların kasten veya unutarak sahibine teslim edilmemesi meselesinde, bakın hakların Mesela namaz Allah'ın bir hakkıdır. Borç diyelim, kula, kuldan aldığın borç bir hakkıdır kulun. diyor Genel olarak ifade kullanıyoruz. Diyoruz ki hakların kasten veya unutarak sahibine teslim edilmemesi meselesinde Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı insanların birbirleri üzerindeki haklarına benzemez. Sabit bir hazzın yitirilmesine veya husumet ve düşmanlığa yol açabileceğinden dolayı insanların karşılıklı hakları her halükarda ödenmelidir. İbadetleri kasten yapmayanın unutarak yapmayana benzetilmesi son derece kıymetli ve üstün olan bir ibadetin bir ibadetin hakkını ve değerini düşürmek demektir. Bakın ibadetleri kasten yapmayanın unutarak yapmayana benzetilmesi son derece kıymetli ve üstün olan ibadetin hakkını ve değerini düşürmek demektir. Unutarak yapmamış olan kimse ibadeti kaza ederek kanun koyucunun sadece ona taksis ettiği hazzı ve ecri telafi eder. Bu meselede kasten yapmayan, unutarak yapmayana benzememektedir. Bir kimseye gereken kaza değil tövbe etmektir. Bu kimseye gereken kaza değil tövbe etmektir. Sadece kaza günahın bağışlanması için yeterli değildir. Şimdi bak bir... İlmi, ifade daha var. Bu çok önemli. Diyoruz ki, dinin bu konudaki delilleri sadece özürlü kimselere kayıtlı ve sınırlı olarak gelmiştir. Doğru mu Musa abi? Dinin bu konudaki delilleri şimdi sadece özürlü kimselere kayıtlı gelmiştir. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi bu delillerin, dikkat et, bu delillerin herkesi kapsaması murat edilseydi, kastedilseydi din tarafından bu delillerin yani özürlü kimseler hakkında gelen işte uyuyan gibi unutan gibi özürlü kimseler hakkında kayıtlı gelen bu delillerden din din herkesi kapsamayı kastetseydi genel bir ifade yani bu sözü e, bunu bildirecek genel bir ifade kullanması daha kolay olurdu doğru mu? Yani ne demek? Şimdi unutanı has bir delil var mı? Var yana has bir delil var mı? Var. Şimdi has delille kullanılmış bu ifadeler. Peki birçok daha durum söz konusu olabilir. Bu uyuma ve bu uyuma ve e, unutma dışında birçok durum söz konusu olabilir. Mesela adamın canı istememesi gibi veya işte e, hiçbir özür olmaması gibi İşte kahvede kumar oynaması gibi birçok şey olabilir. Ancak şeriat ne yapmıştır? Dikkat edelim. Binlerce sebepten iki meseleye has kılmıştır. Ve bu iki meseleye baktığımızda özürlü olan meselelerdir. Dolayısıyla illet burada çatışıyor. Yani özürlü olduğun zaman uykuya ve uyku ve e, unutma meselesine dahildir. Bir özürlü olduğun zaman. Mesela işte savaştasın kılıç kılıca vuruşuyorsun ve kesinlikle en ufak bir rüknü mesela kalbin mutmain olması gibi yapamıyorsun. Cüsma çatışma halinde mesela Resulullah'ın savaşta kılamaması gibi. Yani birçok mevzu. Ama şerat tutmuş özürlü hususlara has kılmış bunu. Eğer mesele Özürlü olmayan kimseyi de kapsamış olsaydı, şeriatın bunu bildirecek genel ifadeyi getirmesi daha kolay olurdu. Doğru mu? Evet, hocam. Ancak şeriat koyucunun bunu yapmamış olması böyle bir kastın olmadığını gösterir. Yani genel bir ifade kullanmayıp da has özel ifadeler kullanma, kullanılması genel olmadığını göstermektedir. Anladık mı? Çünkü bu dinin belagatında böyledir. Yani din cami kelimeler kullanır. Eğer bir ifadenin altında, bir ifadenin kastında onlarca cüzler varsa bütün o cüzleri kapsayacak ifade kullanılır. Şeraattaki asıl kayıt budur. Yani ne der? Namaz kıl mesela örneğin namaz kılmayan bir kimse, bir Müslüman o namazı kaza etsin der. Bunun içine uyuyan da gelir, bunun içine savaşta olan da gelir. Bunun içinde trafikte kalmış adam da girer. Bunun içerisine unutan adam da girer. Bunun içerisine çok yorgun işten gelmiş adam da girer. Bunun içerisine hiçbir özü olmayan sadece canı istemediği için yapmış insan da girer. E Ki bunlar kaza etmesini söyleyenlerin hepsi bütün bu durumları kabul ediyorlar. Bütün bu durumlarda da kişi kaza eder. Diyor. Hiç canı istemese de kılmadı namazı kaza eder diyorlar. Ama baktığımızda şeriat özel lafızlar kullanmış, lafzı genel kullanmamış. Ve özel kullandığı lafızlar özre hasta olmuş. O yüzden diyoruz ki çok ilmi bir cümledir bu ilmehlinin kullandığı. O yüzden diyoruz ki dinin bu konudaki delilleri sadece özürlü kimselere kayıtlı ve sınırlı olarak gelmiştir. Bu delillerin herkesi kapsaması murat edilseydi sözü bunu bildirecek şekilde getirmek daha kolay olurdu. Yani genel bir ifade kullanırdın, bütün hepsini kapsardığı içinde olay çözülürdü. İşte amca kanun koyucunun bunu yapmamış olması, yani böyle bir genel ifade kullanmamış olması, böyle bir kastın olmadığını göstermektedir. Evet. Tabi burada şunu da bildirelim. Madem buraya kadar açıkladık, e, diyoruz ki nitelik ve hususiyetlerini açıklayacağımız veya açıkladığımız namaz, inşallah bizim bu seride Allah'ın kitabında ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem diliyle kullarına farz kıldığı 5 fa farzdır. Bu seride biz bunları anlatacağız. Ee, yani işte kusuf namazı vesaire işte cenaze namazı vesaire diğer namazların şekli değildir bizim bu serimizdeki kastımız. Ee, nedir? 5 vakit farzdır. Kastımız bu. Bu konudaki açıklamalarımız e, işte namaz ibadetinin başından sonuna kadar olan bölümüyle ilgili olacaktır namazın sonrasına dair hükümler ile öncesine dair şartlar ve hükümlere ait açıklamalar da yapılmayacaktır inşallah. Yani özetle öne çıkan ve daha önemli meseleleri ele alıp uzun açıklamalara girmeyeceğiz. Şimdi tabir sahi ise biz en başında ilk dersten beri ne yaptık? Önemli meselelere, önemli gördüğümüz meselelere değindik. Şimdi tekbire doğru ilerliyoruz ancak tekbire bu derste de girmeyeceğiz. Sadece ne yapacağız? Önemli gördüğümüz biz meseleleri söyledik. Şimdi tabir sahihse ee, tekbire doğru giderken bir insan tekbire doğru yani namaza tekbir almaya doğru giderken yolda birçok şeyle karşılaşır. Yani bu yolda manevi yoldan bahsediyorum ve hissi yoldan. Mesela camiye gidiyorsa camiye gidiş adabı söz konusudur. İşte namazdan önce yine ne vardır? İşte abdest alınmasının gerekliliği meselesi vardır. İşte camiye giderken mesela bir görüşe göre dua vardır. Ondan sonra camiye doğru yaklaştın. Kapıdan nasıl girileceği hususu vardır. Hangi dua okulunacağı hususu vardır. Sonra cemaate yaklaştın. Cemaat hususunda namaza girmeden önce nelere dikkat edeceğin o vardır. Sonra imamla birlikte namaza baslama hususu vardır. Bunların hepsi namaza, tekbire doğru giderken mustakil meselelerdir. O yüzden bunlara, bunlara bir miktar değineceğiz. Şimdi diyoruz ki, meselelerimize direkt tekbirle başlamasak da tekbire doğru ilerlerken yapılacak meselelerimize ne? Ee, başlamış oluyoruz şu andan itibaren arkadaşlar Ve diyoruz ki camiye, namaza yürüme adabı. Camiye gidiş adabı. Şimdi kimi ilim ehline göre namazların camilerde kılınması dinin belirlediği bir uygulamadır. Yani Camiler bunun için yapılmıştır, bina edilmiştir. Allah namazın camide, şey Allah namazın cemaat halinde kılmasını farz kılmış ve şöyle buyurmuştur. Rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin. Bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden deney çeşitli naslar bulunmaktadır. Şimdi Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellemin camiye gelirken okuduğu kardeşler Allahu Alem raci olan görüşe göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin camiye gelirken okuduğu belirli bir dua hadis sabit olmamıştır racı olan görüşe göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin camiye gelirken okuduğu belirli dua sabit olmamıştır. Yani insanlar içerisinde meşhur olan kullanılan dua Allahu alem camiye giderken o duanın camiye giderken okulması hatalıdır. Çünkü camiye giderken racı olan görüşe göre Allah Resulünün okuduğu belirli bir dua Yoktur hadis olarak sabit olmamıştır. Şimdi Müslüm'ün sahihinde naklettiği Muhammed İbni Ali İbni Abdullah İbni Abbas'ın babasından onun da Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ettiği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin halası Meymuni'nin evinde gecelemesini ve namaz için camiye gidişini ve bu esnada da Allahümme ic'al fi kalbi nuran ve fi sem'i nuran ve fi basari nuran işte Allah'ım kalbimde bir nur, kulağımda bir nur ve gözümde bir nur yarat diyerek Dua yaptığını anlatan hadise gelince, ki bu hadisi getiriyorlar, bu hata ve yanılgıdır. Bu bir hata ve yanılgıdır. Neden? Çünkü kardeşler İmam Müslim bu hadisi nerede zikrediyor? Bakın İmam Müslim bu hadisi, Abdullah İbni Abbas'ın azatlısı Kureyb'den, onun da Abdullah İbni Abbas'tan rivayet ettiği hadisten sonra naklediyor. Ve ne demiştir? Nakletmiş ve nakletmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu namazda söyledi diyerek nedenini ortaya koymuştur. Yani illetli olduğu amacını bildirme kastı vardır İmam Müslim'de. Neden dedik? Bakın İmam Müslim bu rivayeti nerede zikrediyor? Sahihinde şu rivayette bakın. Abla İbni Abbas'ın azadlısı Kureyb'den. O da Abla İbni Abbas'tan rivayet ettiği hadisten sonra nakletmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu namazda söyledi diyerek nedenini ortaya Koymuştur bu rivayet. Bu rivayet bunu ortaya koymuştur. Yani illetli olduğu amacıyla İmam Müslim bu tertibi yapmıştır. Bu secdede ve gece namazında okunan bir duadır aslında. Ama camiye giderken okunan bir dua değildir. Nitekim biz İmam Bukhari'ye de baktığımızda o da bu görüşü benimsemiştir. O yüzden e, hadise bab başlığı olarak ne vermiştir bu hadise? Babu duai izâ intebehe minel leyli. geceleyin uykudan uyandığı zaman uyandı. Dua babı başlığını vermiştir bunu. Camiye giderken değil. Yine biz İmam Nesey'e baktığımızda Rahimallah sünneninde hadisin bab başlığı hakkında ne diyor? Babu duai Babu duai Fis sucudi. Secdede dua babı olarak ne yapmıştır İmam de Belirlemiştir. O yüzden doğrusu şudur ki bu dua camiye giderken değil sadece secde esnasında secde esnasında okunur. Muhammed İbnu Ali babasından Onun da Abla İbni Abbas'tan yaptığı rivayette yanılmıştır kardeşler. Muhammed İbni Ali babasından onun da Abla İbni Abbas'tan yaptığı rivayette yanılmıştır. O yüzden İmam Müslim Abla İbni Abbas'ın azatlısı Kureyb'in rivayetinin ardından bu hadisi rivayet etmiştir. İşte e, Abla İbni Abbas'ın azatlısı Kureyb'in rivayetinin ardından bu hadisi rivayet etmesi nedenini ortaya koyarak açıklamak içindir. Yani... İlletli olduğunu ortaya koymak amaçlıdır. Yoksa ihticac etmek için yani delil olarak kullanmak için değildir kardeşler. Evet. devam ediyoruz diyoruz ki kardeşler insanın her namaz için abdest alması şeriatın müsaade ettiğine bir husustur. 5 vakit namazı tek bir abdest ile kılacak olsa bunun bir sakıncası bunun bir sakıncası iyottur. Yine e, işte namaza mesela sukunet ve vakarla gelmek de şeriate uygun bir şeriate uygun bir davranıştır. Nasıl ki namazda sukunet ve vakarla e, bulunmak şeriatın koyduğu bir kuralsa namaz içerisinde namaza gelenin de sukunet ve vakarla gelmesi şeriatın koyduğu ne bir bir kuraldır kardeşler. İşte Sahih Müslim'de Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ettiği hadiste şöyle, de, şöyle gelmiştir. Fe inne ahâdekum idâ kâne ya'midû ilâssalâti fe huve fî salâtin Herhangi biriniz namaza niyet edip azmettiği zaman artık o namazdadır diyor. Aleyhissalatu vesselam. <gülüyor> Allah Resulü bu sözüyle namaza giden kimsenin acele etmemek huşu, vakar ve yatışma gibi Namaz ahlakıyla edeplenmesinin gereğine ne yapmıştır? İşaret etmiştir aleyhissalatü vesselam. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza gitmekte olan kimsenin parmaklarını bazı rivayetlere baktığımızda parmaklarını birbirine kenetlenmesini. E, estağfurullah, e, evet kenetlenmesini yasaklamıştır. Yani bazı hastalara baktığımızda Peygamber ve sellem, namaza gitmekte olan kimsenin parmaklarını birbirine kenetlememesini emretmiş ve bu emrinin gerekçesini de o kişinin namazda olması olarak ne yapmıştır? Açıklamıştır. İşte Beyhaki'nin Marifetü Sünen e, Vel Asar adlı kitabında naklettiğine göre e, İmam Şafi de ne diyor kardeşler? İmam Şafi diyor ki bakın güzel bir cümlesi var. Namaza niyet ve azmetmiş kimse hakkında Namaza niyet ve azmetmiş kimse hakkında temenni ettiklerim, namaz, namazda veya namaz kılmakta olan kimse hakkında temenni ettiklerimin aynısıdır. Ne diyor İmam-ı Şafi? Namaza niyet veya azmetmiş, niyet ve azmetmiş kimse hakkında temenni ettiğim şeyler, namaz kılmakta olan kimse hakkında temenni ettiğim şeylerin aynısıdır diyor İmam-ı Şafi. İşte bu parmakların kenetlenmesi dedik meselesi e, Aleyhisselatu vesselam'dan gelmiştir e, rivayet olarak yani rivayet edilmiştir namaza giderken parmakların birbirine kenetlenmesinin nehyi. Bazı rivayetlerde gelmiştir işte Ebu Sumame el-Hannat. Ebu Sumame el-Hannat'ın Kabe ibn Ucre'den rivayet ettiği namaza giderken yolda parmaklarının birbirine kenetlenmemesini bildiren hadis. E şu şekildedir. Enne Eba Sumamatal Hannata haddathu en Ka'b ibn Ujra haddathu qala semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yequlu izaa tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja amidan ila ssalati fala yashabbik bayna fi ssalatin Ka'b ibn ne diyor Allah Resul sallallahu aleyhi herhangi biriniz abdest aldığında abdestini güzelce alıp ve ardından namaz kılmak için camiye gitmek üzere çıktığında Yolda parmaklarını birbirine kenetlemesin. Zira o bu esnada namazdadır diyor aleyhisselatu vesselam. Ancak dedik dedi ki bu rivayet Allah arasından var. Ancak Allahu Alem racih olan bu hadis, bu hadis sahih değildir. Bu hadis sahih değildir. Yani parmakların birbirine kenetlenmesini bildiren rivayet sahih değildir. Neden? Çünkü El-Hannat, ravilerden bilinmeyen biridir. Ve Ka'b İbni Ucre'den rivayetleri münkerdir kardeşler. O yüzden İmam Darakutni ne diyor? O yüzden İmam Baarakut ne diyor ki la yu'rafu yutrak. Buhari için ne diyor? La yu'rafu yutraku. Bilinmiyor diyor bu ravi. Hadisi makbul olmadığı gibi kendisi terk edilir demiştir İmam Baarakutni. Tahavi kardeşler İmam Tahavi'ye baktığımızda aynı hadisi bundan daha iyi bir senetle zikretmiş. Ancak o da sahih, o da sahih dildir. O yüzden İmam Tahavi ne diyor? La na'lemu fi an ka'bin ahsan hadis. Bu bapta Ka'ab'dan gelmiş rivayetler arasında bu hadisten daha iyisini bilmiyoruz demiştir İmam Tahavi Şerhül Muşkil'de. Yine e, e, baktığımızda kardeşler e, camide parmakların birbirine kenetlenmeyeceğine dair e, Ebu Said El-Hudri'den de bir hadis rivayet edilmiştir. Ancak bu hadis de, bu hadis de sahih değildir. Halbuki biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda bizzat kendi amellerinde parmaklarını kenetlediği var. Mesela işte Sahi Buharide Zulyede'nin hikayesini anlattığı Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam camide parmaklarını birbiriyle kenetlediği nedir? Sabittir. Hadisin metni şöyledir. فَقَامَ اِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُودَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتَّكَ عَلَيْهَكَ اَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْ Eee. Ondan sonra mescidin içine yan uzatılmış bir tahta parçasına doğru kalktı ve oraya yöneldi. Öfkeli gibi o tahtaya dayandı, yaslandı ve sağ elini sol elinin üzerine koyduktan sonra parmaklarını birbirine geçirdi diyor. Evet. Ondan sonra, ondan sonra mescidin içinde yana uzatılmış bir tahta parçasına doğru kalktı, oraya yöneldi öfkeli gibi oraya dayandı ve sağ elini sol elinin üzerine koyduktan sonra parmaklarını birbirine geçirdi. Bu rivayet de gösteriyor ki parmakları birbirine geçirmek vaci olan görüşe göre caizdir. Yine bu konuda Ebu Hasan el, e, e, şey Ebu Musa el-Ehşari radıyallahu anh'tan şu hadis rivayet edilmiştir. El-mu'minu lil mu'mini kelbun yani ve şebbeke beyne esabihi'l mümin mümin için bir duvar gibidir. Birbirini sımsıkı tutarlar diyor aleyhissalatü vesselam. Bunu söyledikten sonra diyor parmaklarını birbirine geçirip ne yaptı? Geçirdi birbirine geçirip kenetledi diyor Bukhara'daki hadiste. Yine yine Bukhara'daki İbni Ömer radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme parmaklarını birbirine kenetlediğini şöyle de, e, dile getiriyor. Diyor ki şebbeken nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme esabi'ahü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birbirine geçirip kenetledi. Kenetledi diyor Bukhari'deki diğer bir hadiste. Yine baktığımızda mesela İmam Bukhari de parmakları birbirine geçirip kenetlemenin caiz olduğu görüşündeydi. İmam Bukhari de parmaklarını birbirine kenetle geçirip kenetlemenin caiz olduğu görüşündedir. O yüzden sahihindeki bapta, bap başlığında ne ne yapıyor? Buhari'deki bap başlığında attığı bap başlıkta ne diyor? Ba'bu teşbiki'l esabi'i fil mescidi ve gayrihi. Camide ve başka yerlerde parmakları birbirine kenetlemek babı adını vererek Ne yapmıştır? Kenetlemeyi yasaklayan hadislerin zayıf olduğuna zayıf olduğuna işaret etmiştir. O yüzden bu İmam Bukhari'nin muhakkik hadis alimlerini de bildirdiğine göre İmam Bukhari'nin usullerindendir. İmam Bukhari ne yapar? İmam Bukhari e, bab başlığını verir ve ona zıt olan hadisleri zayıf olduğunu e, görür asıl itibariyle. Evet, babın altında kardeşler İmam buhari bu bab başını verdikten sonra da, sonra ne yapıyor zaten? Bu babın altında parmakları birbirine geçirip kenetlemenin caiz olduğuna dair hadisleri serdediyor, kaydediyor. Ee, o yüzden parmakları birbirine kenetlemek camide caiz ise cami dışında e, herhangi bir mekanda da fazlasıyla nedir? Fazlasıyla caizdir. ha Bazıları ne demiştir? İşte Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. İşte, i̇şte namazdan o Zulyedeyn hadisinde işte namaz içerisindeki yaptığı bir işte hatadan dolayı kalkıyor, tahtaya yaslanıyor ya, ellerini kenetliyor. Onun için işte Aleyhisselatü Vesselam bunu namazdan sonra yapmıştır. O yüzden namazdan öncesiyle sonrasını ayır, ayırmışlardır ama bu doğru bir ayrım, doğru bir ayrım değildir. Evet camiye o yüzden diyoruz ki Allahu alem raci olan parmakları camiye giderken veya namazı beklerken veya namazdan sonra yine cami içerisinde kenetlemenin herhangi bir sakıncası yoktur racih olan. Budur Aleyhisselatu vesselam da bunu yapmıştır. Evet camiye gitmenin edeplerinden bir diğeri ha şunu da söyleyelim tabi, kişinin her halükarda ihtiyatı alması kendisi için, kendisi için daha uygundur. Yani kişi parmaklarını birbirine kenetlememesinde herhangi bir zarar görmez, bir şey kaybet, bir şey kaybetmez o yüzden ihtiyat alması da daha, e, hoştur. Evet. Camiye gitmenin edeplerinden bir diğeri camiye koşarak değil, koşarak değil yürüyerek gitmektir. İşte Zira Sahih Buhari ve Sahih Müslim'de yer alan bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İzâ <gülüyor> semi'tum el ikâmete femsû ilâ's salâti ve aleykumü's Kameti işittiğiniz zaman derhal camiye yürüyün. Bu esnada sekînet yani huzurlu ve rahat olun. Sekînet üzere olun yani rahat, huzurlu bir şekilde Olun diyor aleyhissalatu vesselam. Bu bu camiye gelen herkes için genel bir emirdir kardeşler. Camiye gelen herkes için genel bir emirdir. İmam namaz kılmaya başlamış olsa bile bu böyledir. Neden? Çünkü genel bir emirdir. İmam namaz kıldırmaya başlamış olsa bile... Bu böyledir. Yani sekinet ve vakar durumu hala geçerlidir. Sekinet ve vakarla gitme durumu hala geçerlidir. Allah Resulü o yüzden Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi halka namaz kıldırmaktayken acele ve telaşla camiye gelip cemaate katılan kimselerin bu davranışlarını Bu davranışlarını hoş karşılamamıştır. Buharideki bir hadiste Ebu Katade böyle bir olayı nasıl anlatıyor? Diyor ki Hz. Peygamberle namaz kılıyorduk derken arkada bazı adamların gürültüsü duyuldu. Namaz kıldıktan sonra size ne oluyor diye sordu adamlar. Namaza yetişmek için acele ettik dediler. Bunun üzerine Allah Resulü ve sellem şöyle buyurdu. فَلَا تَفْحَلُوا اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِسْسَك۪ينَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا Bir daha yapmayın. Namaza geldiğinizde yürüyerek, huzurlu, sekinet, rahat bir şekilde yürüyerek gelin. Yetiştiğiniz kadarını imamla birlikte kılın. Yetişemediğinizi de yapmayın. Siz kendiniz tamamlayın diyor aleyhissalatu vesselam. Tabi e, bazı alimler e, bu meseleyi mesela e, ihtilaflı boyutuyla ele aldığımızda mesela bazı alimler imamın selam vermesinden veya rekatı kaçıracağından endişe eden kimse hakkında hafifçe koşmasında sakınca olmadığını Bazı alimler sakınca olmadığı görüşündedirler. Kim için? Kim için imamın selam vermesinden korkuyorsa veya işte bir rekatı kaçıracağından endişe ediyorsa hafifçe tabii ki hafifçe koşmasında sakınca olmadığı görüşündedirler bazı alimler. Tabi bu alimler Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh gibi kimi sahabelerin bunu yapmış olmalarını kendilerine delil almışlardır. İşte nitekim e, İmam Malik Muvatta isimli eserinde Nafi'den o da Abdullah İbni Ömer'den rivayetle Abdullah İbni Ömer'in Baki mezarlığına ki bu Mescid-i Nebevi'ye yakın bir mezarlıktır. Baki mezarlığında olduğu bir sırada kâmeti işitince aceleyle hızlıca mescide gittiği ney? Kayıtlıdır muvatta'daki rivayetle. o Yani bazı sahabelerin fiillerinde bu var. O yüzden işte İbn-i Ebi Şeybe el-Musannef adlı kitabında Umar-ı İbn-i Umeyr tariki ile İbn-i Abdullah i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediğini söylüyor. hakkuma مَا سَعَيْنَ اِلَيْهِ السَّلَاتِ Koşarak gitmemizi hak eden en iyi amel namazdır dediğini rivayet etmiştir İbn-i Ebi Şeybe el-Musannef'de. İmam-ı Ahmet de kardeşler bu konuda şöyle de, diyor. Diyor ki لَا بَأَسَ اِذَا طَمَعَا اَنْ يُدْرِكَ اَتْتَكِب۪يرَةَ الْعُولَى اَنْ يُسْرِعَ شَيْعَا مَا لَمْ يَكُنْ عَجَلَةً تَقْبَحُ İlk tekbire yetişebileceğini ümid edenin hoş karşılanmayacak derecede olmamak şartıyla. Hoş karşılanmayacak derecede olmamak şartıyla biraz acele etmesinde sakınca yoktur diyor İmam-ı Ahmet. Rahimallah Rahimehullah. E, kimi sahabelerden de kardeşler e, rekata yetişemeyip kaçacağından endişe etse dahi camiye giderken acele etmenin koşmanın mekruh olduğu bilgisi rivayet edilmiştir. Yani baktığımızda bu sahabeler arasında ihtilaflı bir durum olarak da bir cihetten ne yapıyor görülüyor. O yüzden kimi sahabelerden baktığımızda koşması, acele etmesi söz konusu. Tekbiri e, rekat kaçırmasından veya işte imamın selam vermesinden korktuğundan dolayı sahabelerde mevcut bazı önce söylediğimiz rivayetler de var, mevcut sayı olarak kimi sahabelerden de kardeşler rekata yetişemeyip kaçıracağından endişe etse dahi camiye giderken acele etmenin hoşmanın mekruh olduğu ne bilgisi rivayet edilmişti İşte Enes İbni e, Şeyh, Enes, ondan sonra Sabit İbnu Zeyd, ondan sonra e, Ebu Zer radıyallahu anhüm bu görüşü dile, dile getiren dile getiren sahabelerdendir. İşte Abdur Rezak İbni Ebi Şeybe ve İbnül Münzir, Ebu Der e, Ebu Nedra, Tariki ile Ebu Zer radıyallahu anı şöyle dediğini nakletmişlerdir. Ebu Zer radıyallahu an diyor ki: "İza kımetis salatu feli yemshi ileyhi ahadukum Namaz için kâmet getirildiği zaman normal zamanlarda nasıl yürüyorsa camiye giderken de öyle Yürüsün diyor radıyallahu anh. Ayrıca işte İbni Ebi Şeybe Sabit tarıkıyla Enes radıyallahu şöyle dediğini de ne? Nakletmiştir. Diyor ki Enes radıyallahu anh Zeyd ibni Sabit'in iler mescidi fe esra'tul meşye fe habeseni. Zeyd ibni Sabit'le birlikte camiye gittim. Yolda acele edip biraz hızlıca gitmek istedim. Beni bundan beni bundan engelledi diyor. Radıyallahu anh. Yine işte Abdurrezzak ve İbnül Munzir Sabit'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir diyor ki namaz için kâhmet getirildiği esnada Enes İbni Malik elini benim üzerime koymuştu. Elini benim üzerime koymuştu. Elini üzerimden kaldırmaktan haya ettim. Adımlarını da ne yapıyordu? Kısa atıyordu. Camiye vardığımızda bir rekatı kaçırmıştık. Yetire, yetişebileceğimizi imama uyarak yetişmediğimiz rekatı da kendimiz başımıza kıldık. Enes İbni Malik bana dönerek Sabit sen de benim yaptığım gibi yap dedi. Ben de tamam dedim. Sonra o şöyle devam etti. Kardeşim Zeyd İbni Sabit de bana bu şekilde yaptı diyor. Radıyallahu anh. İşte bunlar onlardan nakledilmiş. Bu sahabilerden nakledilmiş sahihliği güneş kadar aşikar olan rivayetlerdir kardeşler. Ee, işte bu e, Tabir sahihse yani bu ihtilaflı, ihtilaflı bir konudur. E, camiye giderken kısa adımlarla yürüme meselesine gelince, adımları kısa tutmasına, e, kısa tutarak e, ki işte günlükler, günahlar silinsin. Daha çok günah silinsin. Daha çok da ecir alayım niyetiyle. Adımları çünkü her adıma karşı biliyorsunuz sevap var. E ecir var. Bu adımları kısa tutarak e bu ecilleri çok alayım e ve günahlarım daha çok silinsin kastıyla. E i̇şte e kısa adımlarla yürüme meselesine gelince e Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem camiye giderken kısa adımlarla yürüdüğüne dair zeytten e zeytten radıyallahu anh, merfu bir hadis ne? Rivayet edilmiştir. Ancak Allahu Alem bu hadis, bu hadis sahih değildir. Ebu Hatim ve başkaları bu rivayetin e, sahabilere ait sözler ve fiillerden yani mevkuf hadis olduğu görüşündedirler. E, Esrem'in Abla İbni Ravaha'dan bildirdiğine göre Abla İbni Ravaha kardeşler cuma namazı için erkenden ne yapardı? Yola çıkardı. Yolda ayakkabılarını çıkarır ayak kabularına çıkarır. Yalın ayak ve kısa adımlarla kısa adımlarla yürürdü. E, yani bazı kimselerden bu Resulullah dışında e, mevcut. E, camiye kısa adımlarla yüriyerek gidilmesi hususunda kardeşler nakledilmiş en iyi ve en sahi haber ne? Zeyd'den rivayet edilen Zeyd'den rivayet edilen hadisdir. Camiye giderken yalın ayak yürünülmesi meselesine gelince, camiye giderken yalın ayak yürünülmesi meselesine gelince şeriatın bunu uygun gördüğüne dair hiçbir delil hiçbir delil yoktur. Delillerin geneline bakılarak arkadaşlar ayakkabı giyilerek gidilmesinin daha faziletli olduğu söylenebilir Ayakkabı giyilerek gidilmesinin daha faziletli olduğu söylenilebilir. Delillerin gelene bakarak. Bu delillerden biri sayım üstündeki şu hadistir. İstektiru minenni âli fe innen racule la yezalu rakiben men te'al. Çok ayakkabı edinin. Zira ayakkabısı ayağında olduğu sürece binek üzerinde gidiyor gibidir diyor. Aleyhissalatu vesselam. Tabi yalan yalın ayak. Ee, yürüyecek olsa asıl olarak ne? Bu da caizdir. O yüzden Abdullah İbni Abbas'a bu mesele soruluyor. Abdullah İbni Abbas ne diyor? La beese bir sakıncası yok cevabını veriyor. Yalın ayak gitmenin Beyhakî'deki sahih senetle gelen rivayette. <gülüyor> İnsan camiye kardeşler ne kadar uzak mesafeden gelirse adımlarının sayısı artacağı için ki bu bazı halimlere göredir adımların sayısı artacağı için sevabı da o oranda O oranda olur. Müslüm'ün Cabir radıyallahu anh'dan rivayet ettiği hadis bunu göstermektedir. O yüzden Seleme oğulları kabilesi evlerini camiye yakın bir mesafeye taşımak isteyince Allah Resulü selam onlara ne buyuruyor? Ya, ya beni seleme. ''Diyarakum tuktebu atharukum'' ''Diyarakum tuktebu atharukum'' ''Ey Selemeoğulları, yurdunuzda kalın ki adımlarınız yazılsın, yurdunuzda kalın ki adımlarınız yazılsın'' diyor aleyhisselatu Selam Şayet namazların hiçbir bölümünü kaçırmadan, tamamını imama uyarak kılmak niyetiyle camiye yakın bir mesafede kimse, bir kişi oturmak istiyorsa... Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle bunun da sevabı vardır. Çünkü Allah'ın lütfu ve ihsanı geniştir diyor. İlim ehli kimseler. Namaz için camiye giderken okunacak dua ve zikirlere gelince kardeşler, bu biraz tabi ince mes mesele. Allah'ın musta'an şöyle, şöyle devam edelim inşallah. Evinden veya başka bir ortamdan kardeşler, camiye gitmek üzere çıktığında, Hazreti Peygamber'in belirlediği bir duayı, e, Hazreti Peygamber'in Belirli bir duayı okuduğunu gösteren herhangi bir hadis yoktur, sabit olmamıştır. Ebu Davud'da Ümmü Seleme'den rivayet edilen hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duayı okuduğu kayıtlıdır. Allahümme inni euzu bike en ev udal böyle devam ediyor. Ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzlem ev ecehele ev yuchele aleyye şekline devam ediyor. İşte ne anlamı? Allah'ım dalalete yani sapıklığa düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bana cahilce muamele edilmesinden sana sığınırım. Ancak bu hadis bu hadis sahih değildir. Hacı olan bu hadis sahih değildir. Çünkü hadisin senedine bakıldığında Şabi'nin Şa bu hadisi Ummu Selemeden dinlediği görülmektedir. Musa abi buraya da inşallah dikkat et. Burada ilmi bazı hoş bir hususta da var. Konumuzun la birlikte olmakla birlikte konumuzun dışında da e, hadis ilmiyle alakalı bazı malumatlar var. O yüzden şöyle devam ediyoruz diyoruz ki dikkat edelim bu hadis sahih değildir. Çünkü hadisin senedine bakıldığında Şabi'nin Ummu Seleme'den dinlediği şeklinde lafızlar var. Hadiste ancak Şabi halbuki diyoruz veya halbuki Şabi Ummu Seleme'den hadis dinlememiştir. Dolayısıyla hadisin senedinde ne vardır? inqıta yani kopukluk vardır hadisin senedinin son rivayet edenden edeninden itibaren hadisin senedinin son rivayet edeninden itibaren kesintisiz olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e muttasıl olması yani ulaşması yani kopukluk olmaması asıl itibariyle nedir hadisin sayı olması için şarttır ee, Ali ibnü'l-Medeni de ne hadisin senedindeki kopukluğa dikkat çekmiştir bu hadisin senedindeki kopukluğa Dikkat çekmiştir kim? Cehtadil alimlerinden. En büyük cehtadil alimlerinden Ali İbnu El Medini. <gülüyor> Ancak hakime baktığımızda buraya dikkat edelim. İmam-ı Hakime baktığımızda kardeşler bu hadis için Müstedrek'inde diyor ki bu hadis için. Bakın Hakim El Müstedrek adlı... Ee, eserinde diyor ki kardeşler hede hadisun sahihun ala şartı şeyhaini ve lem yukhrijahu ve rubbama tawahham mutawahhim enne ummi salamete ve laysa kedalik fe innehu dakhala ala ummi salamete jami'an thumma akther ar-riwayati diyor ki bu hadis hadisi müstedrekte hakim bu diyor buhar ve muslimin kitaplarına almamış oldukları yani tahric etmemiş oldukları Fakat onların şartlarına göre sahih bir hadistir. Bazıları diyor, bak sonra şöyle devam ediyor, e, hakim müstedrekinde. Fakat diyor, e, bazıları Şabi'nin Ummu Seleme'den hiç hadis dinlemediği gibi yanlış bir düşünceye kapılmış olabilir. Bu doğru değildir. Şabi Hazreti Ayşe ve Ummu Seleme'nin yanına çokça gidip gelmiş ve onlardan pek çok hadis rivayet etmiştir diyor. Ancak her ne kadar... Hakim müstedrekinde bunu söylese de kardeşler, bu hadiste kopukluk var. İmam, ee, hakimin söylediği gibi Şabi Ummu Seleme'den işitmiş değildir. O yüzden diyoruz ki racih olan, racih olan hadiste kopukluk olduğudur. Hakimin ee, müstedrekindeki bu sözleri isabetli değildir. Kaldı ki, bakın dikkat edin buraya, kaldı ki hakimin bizzat kendisi ulûm Hadis kitabında, Ki sözleri bu sözüne ne? Bu sözüne ters düşmekte. Bakın hakimin bizzat yine kendisi Ulumul Hadis adlı kitabında söyledikleri burada dile getirdiği görüşe aykırıdır. Müstedirekteki dile getirdiği görüşe aykırıdır. Kendisi Ulumul Hadis adlı kitabını kardeşler bakın dikkat edin yaşlanmadan ve gaflet hastalığına yakalanmadan önce yani tabir sahihse daha güçlü ve sıhhatli döneminde kaleme almıştır. Yani Ulumul Hadis adlı eseri Müstedirekt Adlı eserinden daha öncedir. Ve Müstedrek adlı eserini, pardon ulûm Hadis adlı eserini yazdığı dönem onun yaşlanmadan önceki yazdığı, gaflet hastalığına yakalanmadan önceki dönemde yazdığı, yani daha güçlü ve sıhhatli dönemde kalemi almış olduğu bir eserdir. O yüzden muhakkik alimlerin de, muhaddislerin de belirttiği gibi İmam ee, Hakimin, Ulumul Hadis kitabındaki söyledikleri sözler müstedrekindeki sözlerle çatışırsa ulumul hadisteki sözleri müstedrekindeki söyledikleri hadislere e, pardon, e, ulumul hadisteki söyledikleri sözler müstedrekindeki söyledikleri sözlere nedir? Mukaddemdir. Tekrarlıyorum. Eğer imam-ı hakimin müstedrekinde söylemiş oldukları bazı hükümler, sözler ulumul hadisteki sözlere, ulumul hadis kitabındaki sözlere ki bu Önemli bir eserdir. Ulumul Hadis eseri de önemli bir eserdir. Ulumul Hadis eserindeki sözlerle çelişir çatışırsa Ulumul Hadis'teki sözleri Müstedrek'indeki söyledikleri sözlere ne mukaddemdir. Tercihe şayandır. Baktığımızda işte Ulumul Hadis'e baktığımızda ne diyor? Bakın diyor ki Ashabi lam yesma' min Aişe'te. Şabi Aişe'den hadis dinlememiştir diyor. Halbuki Müstedrek'inde ne diyor? Müstedrek'in diyor ki bazıları diyor Şabi'nin Ümmü Seleme'den hiç hadis dinlemediği gibi yanlış bir düşünceye kapılmış olabilir. Bu doğru değildir. Şabi Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme'nin yanına çokça gidip gelmiş ve onlardan pek çok hadis rivayet etmiştir diyor. Ama Ulûmul Hadis'te ne diyor? Eşşâbî lem yasmâ minâ Âişe'de. Şabi Ayşe radıyallahu anh'tan hadis dinlememiştir. O yüzden dediğim gibi Ulumul Hadis adlı kitabında dile getirdikleri Müstedrek adlı kitabındaki sözlerinden daha dakiktir. Daha dakiktir. Yani daha ince eğlenip, sık dokunmuş olup, daha daha isabetlidir. O yüzden Allah-u bu rivayetin senedi münkatı'tır. Dolayısıyla zayıftır. İbn-i Adi e, benzer bir hadisi kardeşler. İbn-i baktığımızda benzer bir hadisi. Mücadil e, ondan sonra o da Şa'bi'den, o da Hahris'ten o da Ali Tarık'ı ile rivayet etmiştir. Hazreti Ali kardeşler söz konusu işte şöyle demiştir. Hazreti Peygamber evden çıktığı zaman şöyle dua ederdi. Bismillah. Allahümme enni evzu bike en ezille evu Ee, ev diye vesaire devam ediyor. Allah'ın adıyla Allah'ım hayat e, hataya düşmekten veya delalete sapıklığa düşmekten veya zulmekmekten vesaire sana sığınırım diye devam ediyor. Ancak dediğimiz gibi belirttik, belirttiğimiz hükümler söz konusudur rivayetler hakkında. Ee, şeye baktığımızda kardeşler Tirmizi, Nese'yi e, ve başka hadis kaynaklarında bulunan e, Enes İbni Malik'ten rivayet edilen hadis var. Bu hadise gelince kardeşler bu hadis Haccac ibn Cureyç e, şey Haccac'dan, estağfurullah Haccac'dan o da İbn Cureyç'ten, o da İshak ibn Abdullah ibn Ebu Talha'dan o da Enis, İbn Malik senediyle gelmiş olup metni şu şekildedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığı zaman şöyle dua ederdi Bismillah tevekkaltu alallah vela havle vela kuvvete illa billah fe yukalü lehu hasbuke kad kufite ve hudite ve vukite fe yelka es şeytanu şeytanan ahara fe lehu keyfe leke biraculin kad kufiye ve hudiye ve vukiye Nedir? Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım, çaba ve güç gösterebilmemiz ancak Allah'ın izniyledir derse bir kişi kendisine ne denir? İhtiyaçların karşılandığı doğru yola iletildin ve koruma altına alındın denilir Bu arada şeytan bir başka şeytan ile karşılaştığında bu duayı okuyan kimse hakkında ne denir? İhtiyaçları karşılanmış, doğru yola iletilmiş ve koruma altına alınmış kimseyle nasıl baş edeceksin der diğer şeytan kardeşine. Ancak kardeşler bu hadis ne? Bu hadis gariptir ve münkerdir. Bu hadis garip ve münkerdir. İbni Cureyç İbni İshak'tan rivayetinde teferrüt etmiştir. Yani tek kalmıştır. İbni İshak bu hadisi İbni Cureyç'ten ne yapmıştır? Dinlememiştir kardeşler. Bukhari'de bu hususu ne yapmıştır? Dile getirmiştir. Bukhari'de bu hususu dile getirmiştir. Dinlemediği hususunu. O yüzden İbni e, şey, e, İmam Etkirmizi El İlel kitabında yazılı olduğu üzere bu hadisi Bukhari'ye soruyor. O da ne cevap veriyor? Diyor ki bana Yahya İbn-i o da İbn-i olmak üzere bu hadisi rivayet ediniz. İbn-i Cüreyş'in İshak i̇bn Abdullah i̇bn Ebu Talha'dan bu hadisten başka rivayetini bilmiyorum. İbn-i ondan hadis dinlediğini de bilmiyorum demiştir İmam Bukhari. E, Tirmizi'nin bildirdiğine göre bunu söylemiştir. Tirmizi bunu El-İlel adlı eserindeki müthiş bir illet illetle alakalı müthiş bir kitaptır. Bir ilim talebesinin olmazsa olmazı bu e, kitaplarından olmak zorundadır. Aynı şekilde hakimin ma'rifet ulumul hadis, az önce söylediğimiz ulumul hadis kitabı da olmazsa olmazlardandır. Fayda babından bunu da söylemiş olalım yine kardeşler. Aynı şekilde işte de el-ilal kitabında bu hususa değinerek ne demiştir? Es-sahih ennebne cureycin lem yesma' min ishak. Doğrusu şudur ki İbn-i bu hadisi İshak'tan ishak'tan dinlememiştir. Ancak kardeşler Tirmizi'ye baktığımızda şöyle bir ifade kullanıyor. Es-Sünem'de şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki bu hadis hasen sahih, gariptir diyor. Ancak bunu bu şekliyle bilmekteyiz. Böyle bir ifade kullanıyor. İşte İmam Tirmizi'nin bu sözü için denilir ki kardeşler. Hadis faziletli ameller hususunda olduğu için senedindeki kopukluğu ne? Senedindeki kopukluğu hoş görmüştür. <gülüyor> evet. Evet. Evet şöyle bir e, rivayet de var. Hakim kardeşler bu hadisi Ata İbnu Yesar, o da Suheyl İbnu Ebu Salih, o da babası Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre tarikiyle geliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktığı zaman şöyle dua ederdi. Bismillah, la hule ve la kuvvete illa billah, et tukulânu, et tukulânu alallah. Allah'ın adıyla çaba ve güç gösterebilmemiz ancak Allah'ın izniyledir güvenip dayanmak zorundadır. Allah'adır diyor. Doğru olan ancak şudur bu hadis hakkında. Bu hadis kardeşler Ka'bul Ahbar'ın sözlerindendir. İbnu Ebi Şeybe el-Musannif adlı kitabında sahih bir senetle bu hadisi ondan ondan rivayet etmiştir. Evet namaza, namaza niyet meselesine gelince kardeşler bakın ilim ehli diyor ki Müslüman her an ve her işinde hatta alışkanlıklarında bile niyetini aklında tutmalıdır. Böyle yapmalıdır ki elde ettiği sevap katlanarak ne yapsın? Elde ettiği sevap katlanarak artsın. Bundan dolayı birçok alim kardeşler ne demişlerdir? En niyetu ticaretul alim. Niyet alimin ticaretidir. Demişlerdir niyet alimin ticaretidir Evet niyet aslında avamın da ticaretidir neden alimlere haskılmıştır bu söz çünkü alimler devamlı bunu zihinlerinde genelde avam bunu düşünmez. Yani bunda gafiyet içerisinde kalır genelde. Ama alimlerde Allah'ın izniyle bu vardır. Bu vardır. Yani alimler devamlı niyeti aklında tutarlar. İlim ehli oldukları için bunun önemini bilirler ve devamlı niyet aklında tutarlar. O yüzden bir bundan dolayı yani birçok alim niyet alimlerin ticaretidir demiştir. Yani bu sözün anlamı şudur kardeşler. Alimler az bir amel karşılığında pek çok sevap. Kazanırlar. Tabi bunu da avam da yapar. Avam da yapar. Bu alime has değildir. Ama alimler bu daha çok bunu kendi dünyalarında gündemde tuttukları için alimler, niyet alimlerin ticaretidir demişlerdir. Bunun anlamı dediğimiz gibi şudur. E, alimler az bir amel karşılığında pek çok ecir elde ederler. Çünkü onlar kardeşler niyetin kıymet ve üstünlüğünü ne yaparlar bilirler. Niyet onlara göre kazanç kapısıdır. Niyet onlara göre kazanç kapısıdır. Alim kimse kardeşler tek bir... Ee, bir tek iş yapar da bu işinde birden çok ne yapar? Birden çok niyet taşır. Allah da onun ameli tek olmasına rağmen ona niyetlerinin karşılığında pek çok sevap verir. Bakın mesela insan, bir insan camiye yakın olma, sürekli orada bulunma, namaza erkenden gelme, sakin ve vakarlı olma gibi pek çok hususu ne yapar? aklında tutar. Böylece bütün bunlardan dolayı sadece bir tek niyet karşılığında bir tür e ecirleri ne yapar bütün bu ecirleri elde eder. Böylece bütün bunlardan dolayı sadece tek bir niyet taşıyan kişiyle karşılandığında, kıyaslandığında birçok sevaba ne olur. Birçok sevaba nail olunur, nail olur. Görünüş itibariyle ikisi arasında e, yapılan iş aynıdır fakat niyetler nedir? Niyetler farklıdır. Dolayısıyla da ecirler farklı oluyor. Şimdi namazda hazır bulunulması gereken vakit meselesine gelince e, cemaatle namaz vaciptir kaidesinden, e, görüşünden diyelim yola çıkacak olursak insanın kardeşler kavmeti işittiği vakit namazda hazır bulunması vaciptir. Bundan önce hazır bulunması ise nedir? Vacip değildir. Tabi daha önce gelecek olursa bu ittifakla Bu ittifakla daha faziletlidir. Kâmetten sonra gelecek olursa, bakın dikkat edin, kâmetten sonra gelecek olursa, farz diyenlerin görüşüne göre, kâmetten sonra gelecek olursa gecikmesi oranında günahkar olur. Gecikmesi oranında günahkar olur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? İzâ semi'tumul ikamete femşûhû ilâs-salâtu. Kâmeti işittiğiniz zaman derhal namaza, derhal namaza yürüyün demiştir. Aleyhissalâtu. <gülüyor> selam Bukhari ve Müslim'deki hadiste. Fakat kardeşler insan camiye uzak mesafede oturuyorsa bakın ilim ehli diyor ki fakat bu insan camiye uzak mesafede oturuyorsa kâhmet getirildiğini işi, işittiğinde cemaatle namaza yetişmesi mümkün olmayabilir. Bu durumda cemaatle namaza yetişebileceği kadar erken gelmesi vaciptir. Çünkü sen biliyorsun ki biliyor sanki kamet'i duyduğunda ki bu Arap ülkelerinde daha çoktur. Türkiye'de kametleyemezsin. Mescitler içinde okunuyor. Ama Arap ülkelerinde ezan bile ezan bilene e, e, e, şey kamet bile ezan gibi dışarıdan duyuluyor. Dışarı veriliyor. O yüzden e, alimler bunun üzerinden konuşuyorlar. Diyorlar ki kişi de bunu tabii dakikayla E, yapabilir Türkiye'de. E, diyorlar ki işte bu vaptan yola çıkarak insan cami diye uzak bir mesafede oturuyorsa kahmet getirildiğini işittiğinde cemaatle namaza yetişmesi mümkün olmayabilir. İşte bu durumda cemaatle namaza yetişebileceği kadar erken gelmesi nedir? Vaciptir. Yani sen biliyorsan ki kahmet getirildiğinde evden çıkacağında mutlaka geç kalacaksın namaza. Bir rekat, iki rekat vesaire. E, daha erken çıkman vaciptir. Çünkü vacibe ulaşabilecek vesileler de nedir? Vaciptir, kaidesi vardır ki bu tavsillidir. Biraz da çetrefilli bir kaidedir. Buna girmiyoruz kardeşler. Evet. Camilerin birbirlerinden, yani tekbire doğru ilerliyoruz. Meselelerimize dikkat edecek olursanız ne yapıyoruz kardeşler? Tekbire doğru ilerliyoruz. Evden çıkmaktan bahsettik. Yoldaki duadan bahsettik. Ondan sonra namazda olman gereken vakit bahsettik. Yani tekbire doğru ilerliyoruz ki bu derste yetişmeyecek. Önümüzdeki derste de tabii yetişmeyecek. Ama namazda tekbire doğru ne yapıyoruz? Dikkat edecek olursanız mesele mesele ilerliyoruz. Şimdi camilerin birbirlerinden üstünlüğü ve eski camilerin birbirlerine karşı yani eski caminin yeni camiye nispetle bir daha faziletli olup olmadığı meselesi. Camilerin birbirinden üstünlüğü ve eski camilerin arasında birbirlerine karşı aralarında fazilet farkı Olup olmadığı meselesi. Şimdi şunu şöyle söylüyoruz bu mesele hakkında kardeşler. Üç cami dışında camilerin birbirinden üstünlüğü yoktur. Üç cami dışında maruftur bunlar. Üç cami dışında camilerin birbirlerine üstünlüğü yoktur. Bu üç caminin mescidin fazilet ve üstünlüğü de kardeşler nasla yani şeriatın bildirmesiyle nedir? Sabittir. İnsan için en doğru olan ise nedir kardeşler? Yaşadığı yere basit. İnsan için en doğru olan nedir? Yaşadığı yere en yakın camide namaz kılmasıdır. Böylece üzerinde hak sahibi olan komşu ve yakınlarını da bilmiş olur der ilim ehli kimseler. İşte o yüzden Selefi Salih'in uygulaması da bu yöndedir kardeşler. Selefi Salih'in uygulaması da bu yöndedir. Ne? İnsan için en doğru olan yaşadığı yere en yakın camide namaz kılmasıdır. Neden diyorlar? Mesela i̇l Mehli söyler bunu. E, fıkıh kitaplarında da görürsünüz bunu. Diyorlar ki böylece üzerinde hak sahibi olan komşu ve yakınlarını da ne yapmış olur? Bilmiş olur. Yani herkes birbirinden haberdar olmuş olur. Tanıdıklarından haberdar olmuş olur. Mahalle komşusundan haberdar olmuş olur. O yüzden Selefi Salih'in uygulaması da bu yöndedir. O yüzden biz baktığımızda İbni Ebi Şeyben'in Mansur o da Hasan Tarık'ı ile e, kaydettiği rivayette şöyle gelmiştir kardeşler. Hasan'a Kendi mahalle camisini bırakarak başka camide namaz kılan kimse hakkında ne dersin diye soruldu. Hasan şu cevabı verdi. Bakın dikkat edin çok hoş bir cevap veriyor. Ve e, cümle olarak da böyle çok hoş bir cümledir. Kânû yuhibbûne en yukettirâ vajulü kavmehû binefsihî. Eskiler, eskiler dedi yani kendi baba dedeler yani kim? Sahabeler. Kendi topluluklarının sayısını kendilerini de ekleyerek arttırmaktan hoşlanırlardı. Bak, hoş bir cümle kullanıyor. Dikkat edin cümleyi anlayacaksınız. Eskiler kendi topluluklarının sayısını kendilerini de ekleyerek arttırmaktan hoşlanırlardı. Ne demek istiyor? Yani eskiler kendi topluluklarının yani kavimlerinin, mahalle halkının sayısını Kendi nefsini de o sayıya ekleyerek yani onların kendi ne demek istiyor? Yani kendisi de o sayı arasında yer alarak ne bu sayıyı arttırmaktan hoşlanırlardı. Bakın bir daha ifade ediyorum cümlesini. Hoş bir cümle. Eskiler kendi topluluklarının sayısını kendilerini de ekleyerek yani kendisilerini de ona katarak arttırmaktan hoşlanırlardı diyor. Radıyallahu anh. E, Selefi salihinden kardeşler bazılarından Eski cami meselesine gelince selef-i salihinden bazılarından eski camide namaz kılmanın yeni camide namaz kılmaktan daha faziletli ve müstehap olduğuna dair işaret eden açıklamalar mevcuttur ee, bulunmaktadır. Enes i̇bn Malik mesela kardeşler e, bu görüştedir denebilir. Enes i̇bn Malik de bu görüştedir. Bu görüşte olanlardandır. Mesela işte Ebu Nuaym. Fadl İbnü Dukeyn Es-Salat adlı kitabında İbnü Sirin'in ney? şöyle dediğini kaydetmiştir. Diyor ki İbnü Sirin Kuntu ukbilu ma Anas İbn Malik'in min ez-zaviye'ti. Fe izâ marra bi mescidin qâle fe, fe in qultu na'am madâ ve in qultu atîqun sallâ. Anas İbn Malik'e zaviye'den geliyordum. Bir camiye rastladığında bu cami yeni mi yapıldı diye soruyordu. Evet dediğim zaman durmaksızın yoluna devam ediyordu. Hayır eskidir dediğim zaman ondan namaz kılıyordu. Ondan namaz kılıyordu diyor. İşte İbnü Ebî Şeybe'ye baktığımızda Ma'mer o da Muhtemir tarikiyle Muhtemirin şöyle dediğini rivayet etmiştir kardeşler. Bana çöl halkından biri haber verdi. Haber verip dedi ki Muaviye'nin radıyallahu anhu Halifeliği döneminde Medine'den yalan konuşmayan, doğru sözlü bir adam bize geldi. Bir gün bu adam bize evet, doğru sözlü bir adam bize geldi. Bir gün bu adam bize ait bir suyun üzerinde iken namaz vakti oldu. Suyun üzerinde çöl halkının camilerinden iki cami bulunuyordu. Hangisi daha önce yapıldı diye sordu. Bu daha önce yapıldı denince ona doğru ne yaptı? Ona doğru yani Yani daha önce yapılana doğru yöneldi. Tabii bazı ilim ehli de kardeşler bu görüşü şu ayetle de destekleyenler olmuştur. Eee nedir ayet? Lemesidun ussisa ala takva min awwali yumin ahakku an taqumu fihi. İlk günden temeli takva yani Allah'a karşı gelmekten sakınmak üzere üzerine bulunan cami içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Ayeti. Yani bazıları ne demiştir? Ayet eski camilerde namaz kılmanın şeraate uygun bir davranış olduğunu göstermektedir diyen ilim ehli kimseler olmuştur kardeşler. Ancak tabii Enes İbni Malik'in az önceki rivayet ettiğimiz tavrı muhtemeldir ki kardeşler Enes İbni Malik'in buradaki amacı bazı ilim ehlinin belirttiği gibi ihtiyaç olmadıkça camilerin sayıca çoğalmasının önüne geçmektir. Yani geçmek olabilir. Enes İbni Malik'in bu hareketinden Amacı ihtiyaç olmadıkça camilerin sayıca çoğalmasının önüne geçmekti diyorlar. Ee, neden? O böylelikle Müslümanların birbirlerinden kopup parçalanmalarını, bir mahalle halkının e, diğerine karşı kışkırtılmasını, böylece deney dağılıp fırkalara ayrılmalarını engellemek istemiş olabilir. E, o birbirinden hoşlanmayan veya nefret eden kimsenin her zaman namaz kıldığı kendi camisini bırakarak başka bir camide namaz kılmasını hoş görmemiştir durumu söz konusu olabilir. Eee bilindiği üzere kardeşler insanların aynı ortamda bir araya gelmelerinin tanışmaya, kaynaşmaya, dertleşme, işte düşmanlığın ortadan kalkması ve ihtiyaç, hastalık, musibet gibi ne ee, bu türlü durumlarda birbirlerinin halinden haberdar olma gibi pek çok ne pek çok faydası vardır. Bunlar dinin gerçekleştirmeyi amaçladığı büyük hedeflerden ve Allah'ın yaratılış için koyduğu kanunlardan bazılarıdır kardeşler. Tabi alimlerden bazısı Eski cami ile yeni cami arasında fark olmadığını söylemişlerdir. Mesela onlardan biri El-Amidi'dir. Ne demiştir mesela? La farka beynel mescidil kadimi vel hadis. Eski cami ile yeni cami arasında fark yoktur demiştir Evet camiye giderken okunacak duaya gelince kardeşler insan camiye geldiği zaman içeriye girerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bize ulaşmış dualarla dua etmesi nedir? Sünnettir işte İmam Müslim Süleyman İbni Bilal, o da Rabia İbni Ebu Abdurrahman, o da Abdülmelik İbni Suat, o da Ebu Hüseyd ya da Ebu Hümeyd tarikiyle naklettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu ne kaydetmiştir diyor ki Aleyhissalatu vesselam. Sizden biri camiye girdiği zaman Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç diye çıkarken de Allah'ım lütuf ve ihsanından bana vermeni istiyorum diye ne yapsın? Dua etsin diyor. Şunu da söyleyelim kardeşler. Camiye girerken bu duayı yapmadan önce Hz. Peygamber'e salat ve selam okuma meselesine gelince Allahu u Alem e, raci olan bunun sabit olmadığıdır. Yani e, yine bilinen meşhur dualardan birisi ne yaparlar mesela? bu Az önce okuduğumuz duayı söylemeden önce ne derler? Bismillah. Es salatu ve selamu ala Resulillah derler. Ondan sonra ne yaparlar? E, Allahümme iftahli ebuabe rahmetik. Çıkarken de Bismillahirrahmanirrahim ve salatü vesselam derler sonra Allahumma inni es'eluke min fadlik Allahu alem. Camiye girerken diyor işte bu duaları yapmadan önce yani Allahummeftah li ebwabe rahmetik duasını okumadan önce Hazreti Peygambere salat ve selam e, getirmeye dair gelen hadislerin tamamı illetli, kusurlu ve problemlidir. O yüzden raci olan girdiğinde bismillah deyip Allahumme f'tah li ebvabe rahmetik denir. Yani Bismillah, Es salatu ve selamu ala Resulü, Allahumme f'tah li ebvabe rahmetik denmez. Tabi bu raci olan görüştür. Bunlar ihtilaflıdır. E, raci olmasının sebebi de allah Alem bu hadislerin hepsinin illetli ve kusurlu problemli olmasıdır. Ebu Davud'un, kardeşler dikkat edin, Ebu Davud'un darevurdiden dare kaydettiği hadislerin bütününde, Daravurdi, Rebi'a'dan yaptığı rivayetlerde tek başına kalmıştır kardeşler. Teferrüt etmiştir. Tek başına kalmıştır. Bu sebeple bu hadisler üstün ve tercihe layık değildirler. Yani mahfuz, mahfuz değildirler. Ahmet İbni Hanbel, ondan sonra Tirmizi ve başkalarının Abla İbni Hasan, onun da annesi Fatıma, Fatıma Bint Hüseyin, Es-Sugra onun da Fatıma El-Kubra tarikıyla Fatıma el-Kubra'nın şöyle söylediğini ne yapmıştır? Şöyle söylediğini kaydetmişlerdir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem camiye girdiği zaman kendisine salat ve selam okur. Ardından Allahum mağfirli zunubi veftah li rahmetik. Allah'ım günahlarımı bağışla, bana rahmet kapılarını aç diye dua ederdi. Camiden çıktığı zaman da kendisine salat ve selam okur. Ardından Allahum mağfirli zunubi veftah li ebwab e, Allah'ım günahlarımı bağışla ve bana lütuf lütuf e, ve ihsanın kapılarını aç diye dua ederdi. Ancak ancak bu hadisin senedinde kardeşler kopukluk vardır. Evet Tirmizi bu hadis hakkında şu açıklama yapmıştır kardeşler. Fatıma'nın hadisi hasendir fakat senedi muttasıl değildir. O yüzden kardeşler Fatıma binti Hüseyin es-Suğra Fatıma el-Kubra'ya ömür olarak yetişmemiştir. Ömür olarak yetişmemiştir. Hazreti Fatıma kardeşler Nebi Sassalim'in vefatından sonra ancak birkaç ay yaşamıştır. Öyleyse kardeşler camiye girerken Hazreti Peygamber'e raci olan görüşe göre salat ve selam okumanın hadis olarak sağlam bir delili yoktur. Evet camiye sağ adımla girme meselesine gelince kardeşler en uygulanan olan caminin kapısından içeri önce sağ adımı atarak ne yapmaktır girmektir. Allahu u Alim Şeyh e, tarifi vesilesiyle de benim bu meselede gördüğüm en iyi hatta bildiğim kadarıyla bu konudaki en yegane hadis hangisidir? Hakimin Müstedrek-i müstedirek adlı kitabında kaydetmiş olduğu şu hadistir kardeşler. Tabi Beyhaki de bu hadisi ondan alıp Es-Sunen adlı eserinde yer vermiştir. Hadis Ebu Verid et Tayalisi, o da Şeddad bin Said, o da Muaviye bin Kurra, o da Enes bin Malik senediyle rivayet edilmiş olup hadisin metni şu şekildedir kardeşler. Enes bin Malik şöyle diyor. Diyor ki: "Mine sünneti izâ dakhaltel mescide entebda e bi riclikel yumnâ ve izâ kharajten tebda e bi riclikel Camiye girerken sağ ayağınla girip Çıkarken de sol ayağınla çıkman sünnettendir diyor Enes İbni Malik. Ancak kardeşler Şeddad İbni Said Muaviyek İbni Kurra'dan rivayetinde teferrüt ettiği için teferrüt etmiştir. Yani tek kalmıştır. Sika biri olması sebebiyle onun bu durumu hemen anlaşılmamıştır Bazili Mehri tarafından. Ancak Beyhaki bu hadisi kitabında nakletmiş ardından şu açıklamayı yapmıştır. Şeddad İbni Said bu rivayetinde tek kalmış olup kavi kavi değildir demiştir. O yüzden Allahu alem, Allahu alem raci olan görüşe göre bu hadis nedir? İhtilafı da olsa raci olan görüşe göre bu hadis Allahu alem münkerdir. Şeddad İbnu Saîd hadisin rivayetinde tek kalmış olması kardeşler illet değeri taşır. Yani hadisin kabulüne bir engeldir ki biliyorsunuz illet hadis ilimlerinde e, en geniş alandır. Her Allahu alem şöyle desek, şöyle desek mübalağa etmiş olmayız. Allahu alem, hadis İslam ilimlerinin tümünü içine alacak olursak, tümünü içine alacak olursak, en geniş ilim, en geniş ilim tefsir ilimidir. Ve hadiste illet ilmidir ki, sadece Allah hadis ilminin tedvin edilmesinden günümüze kadar, parmak sayısı kadar kimseleri bu meselede, İllet meselesinde ne yapmıştır? İllet meselesinde muvaffak kılmıştır. Evet. Ee, Allah Resulü'nün kardeşler camiye sağ ayakla bildiği ee, sağ ayakla girdiğini bildiren merfu yani fert hadis işte budur kardeşler. E, merfu hadis budur. E, dediğimiz gibi sahih değil. E, şu kadar e, var ki kardeşler bu konudaki uygulamanın bu şekilde olduğu bildirilmiştir. Bu da ayrı bir konu Tamam. Evet. Merfu bir hadis yok ancak uygulama Selef cihetinden de Uygulama hep bu şekilde gelip gelmiştir. Hep bu şekilde uygulanmıştır ve bu şekilde Yapılması gerektiği Hoş olarak müstehab olarak Karşılanmıştır. Ümmetin ameli bu şekilde Olmuştur. O yüzden Bukhari'de Bukhari'de baktığımızda Es-Sahihinde ne diyor Babu teyemmuni Fiduhulil mescidi ve gayrihi Vekanebnu omera yebdeu biricilihi Lümnafe iza haraca bede'e biricilihi El yusra Mescide girerken Veya mescide girmekte ve diğerlerinde sağ ayak ile başlamak babı diyor. Sonra da diyor ki İmam Bukhari İbni Ömer girmeye sağ Ayağı ile başlar çıkacağı zaman da sol ayağı ile başlardı ancak kardeşler burada önemli bir malumat vereyim ki bu hadis ilmi ile de alakalı hem meselemiz hakkında önemli bir malumat olur hem de ayrıyetten hadis ilmi hakkında müstakil bir malumat olur şimdi biz bu rivayete baktığımızda bunu İbni Ömer'den rivayet ediyor e, İmam Bukhari ancak muallak olarak zikretmiştir İmam Buhari bunu. Problem burada muallak olarak zikretmiştir. Muallak nedir? Bakın şimdi yanlış bilinen avam indinde tabi bu. ilim talebelerinde maruf da avam yanlış bilinen bir husus var. Hatta aydın insanların çoğunda da yanlış bilinen husus var. Bukhari'deki bütün e, rivayetleri sahih sanıyorlar. Böyle bir durum yoktur. buharinin sıhhat şartı müsnet olanlar içindir. Muallak için değil yani senetli olarak zikredenler içindir. Yani İmam Bukhari birçok mevkuf rivayet zikreder. Yani sahabe sözü zikreder, muallak olarak, senetsiz olarak zikretmiştir. Bukhari'nin bunlar hakkında sahihlik şartı yoktur. O yüzden Bukhari'nin tam ismini okuyor, kitap ismini, müsned ismini verir. Yani senetli ismini verir. Yani şartı senetli olarak zikrettikleri nedir Muallak olarak, senetsiz olarak zikrediklerine gelince bunların içerisinde sayı olanlar var, sayı olmayanlar var. Bukhari'nin cezmettikleri var, cezim etmedikleri var kardeşler. Cezmettikleri var, cezmetmedikleri var. Peki muhadis veya ilim talebesi böyle bir muallakla karşılaştığında ne yapar? Mesela buhari muallak bir rivayet zikrediyor, senetsiz. Mesela senetsiz nasıl zikrediyor? Senetliye ele alalım. Senetli bir hadis. Der ki işte An Muhammed İbni Ubeydin'in harbi, Kale Sena Abdullah Mübarek An Hüsamed İbni Zeyd diyelim. Böyle senetli. Buna senetli denir. İşte burada sahih şartı vardır Bukhari'nin. Ama bazen Bukhari'ye bakarsanız hiçbir senet zikretmeden der ki İbni Ömer böyle demiştir. Direkt cümle bu kadar. İmam Ahmet şey e, Ebu Hureyre böyle demiştir mesela. Ömer Böyle yapmıştır. Bu kadar. Bunlar muallaktır. Burada şahis sartı yoktur. Ve senedi zaten bilinmiyor. Çünkü senedini zikretmemiştir zaten İmam buhari Ki nereden bileceksin sahi olduğunu. Burada ne yapılır? Hadis ilminde ne yapılır? Kardeşler muallak olan rivayetler diğer hadis kaynaklarından müsned olarak aranır. Yani İmam Bukhari'nin senetsiz yani muallak olarak zikrettiği bu rivayet başka hadis kaynaklarında senetli olarak gelmiş midir? Araştırılır. Bulunursa mesela diyelim ki Beyhaki'de buldun ki bu muallak hadisi Beyhaki'de senetli buldun. Beyhaki vermiş senedin İmam Bukhari vermiyor. Beyhaki vermiş. O zaman ne yaparsın? Beyhaki'deki senedi incelersin. Eğer sahihse senedi dersin ki Bukhari'nin yaptığı bu rivayet sahihtir. Zayıftır dersin. Zayıf çıkarsa senedi dersin ki Bukhari'nin yaptığı bu rivayet nedir? zayıftır O yüzden diyoruz ki işte buhari sayhinde, evet ümmet bununla amel etmiştir. Bukhari de sayhinde zaten böyle bir bab başlığı atmıştır. Ne demiştir? Babu teyemunu fiduhulil mescidi ve gayri ve kânebni Ömer'e yebdehu biriclihül yusra feyze karaca ve de biriclihül yusra demiştir. Mescide girilmekte ve diğerlerinde sağ ayak ile başlamak babu demiştir. Sonra da neyi rivayetini zikretmiştir? İbni Ömer girmeye sağ ayağı ile başlar. Çıkaracağı zaman, çıkacağı zaman ise sol ayağıyla ile çıkardı. Peki şimdi şöyle bir soru sorulabilir. E iyi hocam dediniz ki Buhari bunu muhallek olarak zikretmiştir. Senedini bulmak lazım. Peki bunun senedini buldunuz mu başka bir yerde? Allahu alem ben senedine başka bir yerde ulaşmadım. Şeyh Tarif'inin vesilesiyle o da şeyh söylüyor bunun senedine Senedini bulamadık. Ancak Bukhari bu hadisi sahih olduğunu cezmederek yani sahih olduğunu ifade edecek lafızlarla rivayet etmiştir ki buna girmiyoruz. Yani bu ne demek? Kısaca şöyle değinelim. Hızlı anlatıyorum. Vaktimiz de daraldı. İmam Bukhari muallak olarak zikreder ve bu muallak olarak zikretmesi yani senetsiz olarak zikreder. Senedine ne yaparız? Başka rivayetlerde bakarız. Varsa... O senet üzerinden Bukhari'deki rivayeti ne yaparız? Değerlendiririz. Ama bazen Buhari senetsiz olarak zikrettiği halde bazı siga ifadeler kullanılır ki bu Arapça diliyle ifade, e, ilgilidir. Bazı lafızlar kullanır cezim ifade eder. Yani kesinlik bu da neyi gösterir? Bukhari onun senedini zikretmiyorsa bile Bukhari'nin indinde o sahih demektir. O zaman iki şeye bakılır. Bu, bu hadis sahih mi dil mi diye bir. O hadisin senedi başka bir yerde alınır bulunursa ona göre bakılır bulunmazsa buhari bu hadisi zikrederken cezim sigasıyla mı söylemiş yani cezim ifade ederek mi söylemiş cezim ifade etmeyerek mi söylemiş. Eğer cezim ifade etmeyerek söylemişse bu hadisin sayı olup olmadığı kapalı kalır. Eğer cezim ifadesi cezm ifade ederek söylemişse Bukhari buna söylemiş. Sahihtir diye işaret ediyor anlamına gelir ki Bukhari bu rivayet için İbni Ömer senetsiz zikretmiştir ve cezim ifadesini kullanmıştır. O yüzden diyoruz ki Bukhari her ne kadar bunu senetsiz de zikretse ve başka bir yerde de senetli bulamıyorsak da demek ki Allah-u muhtemelen Bukhari bunun senedine ulaşmış ve Bukhari'nin bu rivayet sahih. Evet, yukarıdaki bab başlığı, az önce söylediğimiz bab başlığı kardeşler. Yani neydi? Bab-ı teyemmuni, fiduhul mescidi ve gayrihi, mescide girerken ve diğerlerinde sağ ayak ile başlamak e, babı, Bukhari'nin attığı bu bab başlığı neyi göstermektedir? Bukhari'nin camiye sağ ayakla girmeyi müstahap kabul ettiğini göstermektedir. Aynı zamanda Ayşe radıyallahu anh'dan da böyle, e, rivayette bulunmuştur İmam Buhari Ne demiştir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, E, sağ ile başlamaktan hoşlanıyordu. Genel işleri için tabi bu. Mescid-i has, has, bahsetmiyor. Bunu da o başlığı altına alınca iyice İmam Bukhari'nin bu görüşte olduğunu bu görüşte olduğunu e, anlıyoruz. Tabi kardeşler ortada şöyle bir kayda var. İki erin ya da iki ayağın başlamakta eşit oldukları e, işlerde. Bakın iki elin ya da iki ayağın başlamakta eşit oldukları işlerde öncelik neye aittir? Öncelik sağa aittir. Bunun dışındaki durumlarda ise kardeşler öncelik öncelik sola başlamakta. Ayettir. Şöyle de e, diyor bazı ilim ilim ehli ki bunlar e, ilmi meselelerdir. Daha çok bahse ihtiyaç var. Fukusunda çok ince konudur. Bazı ilim ehli şöyle demiştir. Bu uygulama ibadetlerde geçerli olmayıp insanın sıradan işlerinde ve alışkanlıklarında geçerlidir. İbadetlere gelince bu konuda delil yoktur. İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş olan bu hadiste o uygulamayı camilerle ne yapmıştır? Bu hadiste o uygulamayı ne yapmıştır? O bu uygulamayı camilerde sınırlamıştır. Bukhari bunu kesin, Bukhari bunu kendisine delil almış Olabilir diyor ilim ehli. Bazı kimseler Hz Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisin delil olması meselesine gelince Allahu alem bazı alemlerin dediği gibi onun delil olarak kabul edilmesi çok zor diyor. Bazı ilim ehli neden? Şayet bu hadise tek başına delil kabul edecek olursak bu durumda hakkında delil bulunmayan pek çok işte ve ibadette sağdan başlamaya meşruiyet kazandırmış oluruz diyor ilim ehli. Fakat Hadis İbn Ömer'in hadisiyle diyorlar birlikte kullanıldığında Ayşe bu sözü o zaman kuvvet kazanılabilir diyorlar. Dediğim gibi bu usul hakkında çok daha fazla kendi nefsim için söylüyorum bahse ihtiyaç var ve hakikaten e, çok e, zor e, ilmi meselelerden münakaşalı meselelerden birisidir. Tabi şunu da belirtelim ee, alışkanlık halini almış mesela ne gibi almak vermek sıraya girmek gibi gündelik sıradan işlere gelince kardeşler insanların bu işlerde sağdan başlamasında bir sakınca bir sakınca yoktur. Dahası bu işlerde sağdan başlanacağına dair bir delil olmasa bile bu şekilde başlamak sünnettir. Neden Hz. Ayşe'nin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işlerinde sağdan başlamasını anlatırken ne demiştir? Bütün işlerinde ifadesini Kullanmıştır. Bu ifadeyi Kullanması bundan dolayıdır. Evet camiye kardeşler şunu da Söyleyelim işte camiye girerken e, Ayakkabı çıkarma ihtiyacı vardır bu maruf. Ayakkabı çıkarılırken sol ayaktan Ne yapar? Başlanılır. Camiye girmek isteyen kişi ayakkabılarını caminin Kapısında çıkarmak ister ve Çıkardıktan sonra ilk adımını camide Atacak. Yani adım Ayakkabılarını çıkarıp doğrudan Caminin içine girecek ise e, Şu şekilde hareket Etmesi e, İsabetli bir davranış olur. Nedir o? Önce sol ayakkabısını çıkarıp, tabii girişte halı varsa çıkarıp diğer ayakkabılarının yanına koyar. Sonra sağ ayakkabısını çıkarır ve onu da ne yapar? O ayakkabısını yanına koyar. Ardından sağ ayağıyla ilk adımını atıp camiye girer. Onu sol adım izler. Böylece ne yapmış olur? Sağ ayak, böylece sağ ayak kardeşler ayakkabıyı çıkarmada sonuncu camiye girerken de 1. olmuş olur